Yukarıdaki hizbi azamı okuduktan sonra bedenin her tarafına üfürür. Hizbi azamın okunmasında çok büyük sevaplar vardır. Vakit bulan kardeşlerimiz her sabah veya her akşam okumalıdır. Çünkü maddi ve manevi belalara karşı nota aldığımız hizbi azam büyük bir koruyucudur. Tesirli olduğu hakkında sahih hadisler vardır. Özellikle beş vakit namazda, Birçok meşayihimiz bunu virt olarak okumuşlardır. Dediler ki, umumi bela gelişlerinde icabet kapılarını açar ve belayı kaldırır. Okunduğu günde okuyan kimse, büyücü ve sihirbazların, cinlerin ve zalimlerin tasallutundan korunur. Hasılı okuyana bir sur ve bekçidir. Tövbe ve istiğfar Tövbe yani Allah'a dönüş A- Geçmişte yapılan günahtan pişman olunması, b. Gelecekte günah işlenmemesinin azimlenmesi, yani kesin karar verilmesi, c. Geçmişte kaçırılan farz ve vaciplerin kaza edilmesi, imkan nispetinde kul hakkının hak sahiplerine verilmesi, yahut hak sahipleriyle helalleşilmesi olmak üzere üç esasla gerçekleşir. İstiğfar, utanç ve mahcubiyetin ifadesi olarak, ''Estağfirullah'' deyip lafsayı celali uzatmaktır. Yani, Allah'tan günahlarımın mağfiretini dilerim demektir. i̇bn Abbas radıyallahu anhumanın merfu hadisinde de, ''Lâ kebîrate ma'al istiğfâr ve lâ sagîrate ma'al isrâr'' ''İstiğfarla birlikte büyük günah, devam etmekle birlikte küçük günah yoktur.'' buyurulmaktadır. جابر رضي الله عن مرفو بحديثين ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت diye Seyyidul İstiğfar'ı öğrenin, buyurdu. Yani, Allahümme, sen benim Rabbim, eşit, ilim ve iradenle, beni sıfır yokluktan var eden, kudretinle yaşartan, yaşatan, hükmünle belli bir nizama tabi tutan ulu zatsın. Senden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mağbud yoktur. Sen beni yoktan var ettin. Ben de senin kulunum. Ve gücüm yettiği kadar ben senin ahdin, antlaşmanın ve gerçek vaadinin üzerinde sebat etmekteyim. İşlediğim şeylerin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ederim. Azametine karşı işlediğim günahlarımı da itiraf ederim. Binaen aleyh beni mağfiret et. Gerçek şu ki, senden başka günahları mağfiret eden, bağışlayan yoktur demektir. Şeddad bin Efs radıyallahu anh'un merfu hadisinde ise "Ve men kâleha cenneti Kim buna kesin inanmış olduğu halde gündüzde söylerse ve o günde akşamdan önce ölürse, şüphesiz o cennet ehlindendir. Ve kim buna kesin inanmış olduğu halde gecede söylerse, sabahlamadan önce ölürse yine cennet ehlindendir buyrulmuştur.